şerleri hayreyler zannetme ki gayreyler arfanız seyrekler mevla görelim neyler neylerse güzel eyler sen hakka tevekkül kıl tebazu et ve rahat bul sabret ve razı ol mevla görelim neyler neylerse güzel eyler hayırlı akşamlar bu hafta Marifet Nami eseriyle Herebin Kütüphanesi'ne konuk olmuş Hakkı ve Fakiri Mahlası'nı kullanan Erzurumlu İbrahim Hakkı'yı konuşacağız. Bu akşam da her hafta olduğu gibi Hayati İnanç Üstadımla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hocam Marifet dediğimizde herkesin ilk aklına gelen Erzurumlu İbrahim Hakkı. Tabii. Hem alim evet. hem sufi hem şair evet. kimdir? İbrahim Hakkı Hazretleri, orijinal söylenişiyle, klasik söylenişiyle İbrahim Hakkı Erzurumi, Tillovi, hem Erzurumlu hem de Tillo'da medfun, hocası oralı olmakla Tillovi diye de anılır. Büyük bir İslam alimi olarak, çok yönlü bir alim olarak, eskilerin deyişiyle Zül Cenahayn, iki kanat sahibi, hem zahir hem batın ilimlerinde, hem din hem fen ilimlerinde, temayüz etmiş çok nadide bir şahsiyettir İsmail Fakirullah Hazretleri'nin mürididir manevi terbiyesini ondan almıştır vasiyeti üzerine de ayak ucuna defne olunmuştur bir gün İsmail Fakirullah Hazretleri'ne şu sorulmuştur Efendim talebeniz İbrahim hakkını şu kadar kitabı var çok kitap yazdı Siz onun hocasısınız <gülüyor> kitabınız yok Hikmetin nedir diye. İbrahim Hakkı'yı biz yazdık buyurmuşlardır. <gülüyor> evet İbrahim Hakkı Hazretleri o yazmıştır. Marifetname isimli eseri en meşhur eseridir. Şah eseridir. Yazıldığı günden bu yana dediğin gibi ortalama meraklı her Müslümanın evinde kütüphanede kendine bir yer bulmuştur. Çok çeşitli sahalarda bilgiler ihtiva eden Renkli bir eserdir. Yazıldığı zaman epey bir gürültüye sebebiyet vermiştir. Evet. Ya Bu işte mikropla bilmem galaksiyle şunda bundan meşgul oluyor, göğe bakıyor, yere bakıyor falan diye derinlik sahibi olmayan birçok kişi tarafından şikayete maruz kalmıştır. Kendisini yargılayan, yargılama durumunda olan hakim Hazık Mehmet Efendi'dir. İki hafta önce programımıza konu ettiğimiz o da şair olan Erzurum müftüsü, evet. kadı, Hazık Mehmet Efendi'nin huzuruna sanık olarak çıkarılır. Fakat e, Arif arifi, alim alimi gözünden tanır. Şikayetçilerin vaziyetini anlar Hazık Mehmet merhum davayı bir şekilde hallederek bunu bir tanışma vesilesi ittihaz eder. Aralarındaki dostluk gittikçe ilerler. Farsça da muallimi olur, hocası olur hatta. Evet. Yani İbrahim Hakkı Hazretleri Hazık Mehmet'ten Farsça öğrenmiştir. Malum Arapça için ilim dili, Farsça için sohbet dili, Türkçe devlet dili demek adettir bizde. Bir diğer söylenişle, Arabi enbiya lisanıdır, Farisi evliya lisanıdır ve Türkçe devlet lisanıdır. İkisinden de birçok kelime alarak zenginleşen ve e, emsalsiz bir büyüklüğe, zenginliğe, vüsate, revnaka, Seyyaliyete sahip olan Türkçemiz hakikaten büyük bir devlet dilidir. Tabii güçlü haliyle. Biz onu zayıflatırsak yani devleti de zayıflatmış oluruz. Yani ona da buradan bir vesile, bir bil vesile dikkat çekmiş olalım. Hazlık Mehmet merhumdan farsça tahsil etti ama dediğim gibi İsmail Fakirullah Hazretlerinden Kemal tahsil etti. Asıl şeyhi, mürşidi odur. Vefatından sonra <gülüyor> yani şöyle bir çalışma yapıyor. Çok meşhurdur bildiğiniz gibi. Evet hocam. Güneş Ekinoks dediğimiz yani 21 Mart 22 Eylül günlerinde efendim 23, 23 mü? Yani neyse. Şey yani gün dönümü dediğimiz. Geceyle gündüzün eşit olduğu yılda iki gün. O iki günde Kurduğu muazzam bir sistemle karşı dağdaki ışıktan bir yansıtma yoluyla şeyhinin türbesine açtığı bir delikle ışığın sızmasını, içeriye sızmasını ve şeyhinin kabrinin mezar taşına, şahideye isabetini sağlamıştır. Olağanüstü incelikli bir aritmetik hesaptır. Biz onu sonra mahvettik, perişan ettik. Na ehil ellerde restorasyon adı altında epey hırpalandıysa da daha sonra tü bir takım gayretleriyle toparlandı, orijinal haline getirildi, işlevi tekrar kazandırıldı. Son zamanlarda da e, basına yansıdı, medyaya intikal etmiştir. TRT'de seyrettiğim bir programda hatta o gün orada o saatte e, birkaç saniyeliğine ışığın mezar taşına düşüşü e, gösterildi de yani. Evet. Herkes nefesi tutulmuş. Allahu Ekber dediler yani. Evet. Şimdi İsmail Fakirullah Hazretleri talebesi olan İbrahim Hakkı için şu gökyüzünü Tillo'nun sokakları gibi bilir bizim İbrahim Hakkı demiştir. Fransız bir ilim adamı yanılmıyorsam Fransızdı. Türkiye'ye geldiydi de 80'li yıllarda marifetnameyi tetkik ettikten sonra ve Piri Reis'in haritasını gördükten sonra Böyle zatlar sizin medeniyetinizde yetişti böyle eserler verildi de siz hala galaksiler arasında dolaşıp durmuyorsanız bu sizin kabahatiniz filan diye bir de bizi azarladı yani. Haklı da hocam. Çünkü tabii çünkü ya, haklı tabi yani haklı tabi. Ya biz ve... kendimizi tanıma problemimiz var bizim ya yani kaynaklar elimizde hamdolsun kitaplar sessiz uslu okuyucusunu bekliyor ama okuyucu da pek uğramıyor çünkü. Biz millet olarak kitaplara çok saygılı olduğumuzdan onları raftan pek indirmeyiz. Evet öyle, öyle bir problem Tabii tab yani yıpranır, yani tozlanır. Ne mi lazım? Hürmet etmek lazım. <gülüyor> Efendim bir kara mizah olarak da hani evet. görüyorum çünkü kütüphanelerde. Yani İstanbul'da e, tabii en büyükleri. Şöyle baktığımızda Süleymaniye Kütüphanesi, Beyazıt, Nuri Osmaniye, Millet Kütüphanesi, yani en, yani bugünlerde de çok fazla kütüphanelerin üzerinde düşülüyor ama Yani böylelikle işte, belki hatırlama yavaş yavaş olacak işte Bu tevbe zamanıdır Yani kendimize gelme, kendi kaynaklarımıza dönme Sağda solda e, bir şeyler aramaktan artık vazgeçip Yani bize miras ne? Yani insan kendi mirasını tetkik etse Yani bir şairin 20. yüzyılda rahmetli Necip Fazıl'ın dediği gibi Kendisine miras kalan define sandığının üstüne oturup dilencilik yapanlar halinde olmaktan çıkmak lazım. Girişte senin okuduğun şiir en meşhur eseridir. Evet. <gülüyor> Tefvizname. Evet hocam. Yani Bu şiirin meşhur adı bu. 31 kıtadır. Her kıta 5 Mısra yani 155 Mısra'dan ibaret bir e, manifesto. Çok yönlü, çok kapsamlı. Tefvizname ismi çok doğrudur. Yani Allah'a tevekkül et, işini Allah'a bırak kullardan bir şey beklemeyi istemeyi bir tarafa bırak kibirlenme haddini bil manasında insanı kendine getiren insana moral veren insan olduğunu, hatırlata. insan olduğunu hatırlatan nefis bir mısralarla mücehhez hak şerleri hayr zan etmek'i gayr eyler, arif ana eyler mevla görelim neyler neylerse ne güzel eyler sen hakka tevekkül kıl tefviz et ve rahat bul bak sonun arazi ol Mevla görelim neyler neylerse güzel eyler deme şunun için şöyle bir nicedir oğluyla hayranı hak ol söyle Mevla görelim neyler neylerse güzel eyler hep işleri faiktir birbirine layıktır neylerse muvafıktır Mevla görelim neyler neylerse, neylerse güzel, güzel eyler hakkın olacak işler Boştur gamu teşvişler, ol hikmetini işler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bir işi murad etme, olduysa inad etme, haktandır o reddetme, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Böyle gayet basit bir anlatım biçimi değil mi efendim? Evet hocam. Yani bu da tabii ayrı bir ihtiyaç. Yani biz <gülüyor> ağdalı, çok edebi, sanatlı sözleri de programımıza konu ediyoruz. Onların da ayrı değeri var ama. Bu usul de yani e, herkesçe kolay anlaşıldığından ezberlemesi çok, de kolay, ezberlemesi kolay. De de de şöhret bulmuştur. Kolay. Yani ortalama okumuşumuz son 50-60 yılı 70 yılı falan hariç tutarsak e, bu şiiri en azından %50 bilir, duymuştur. Hı. Böylelikle de tabi e, gündelik hayat içinde işimize gelmeyen bir şey oldu. Canımızı sıkan, olur ya insanlık hali. Karşımdaki sana böyle bir gaz verip seni mahkemeye, adliyeye, karakola teşvik edeceğine, hak şerleri hayriler, zannetmeki gayriler, Arif'i Arif sen görürsün hikmeti, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler dese hızın kesilmez mi? Kesilir. E ne olacak abi? Karakola gidiyorsun, adliyeye gidiyorsun, davacı oluyorsun da bir şey mi kazanıyorsun ya? Yok. Yani, yani bina kaşa çıkıyor. Başka bina bir şey kaşa diyeceğim. çıkıyor ya. İki testiyi birbirine çarparsan biri kırılır, biri de zedelenir. Bunda menfaat yok. Yani sosyal hayatımıza bunu getirmek ihtiyacındayız. Zaten vardı da uzaklaşır gibi oldu biraz ve bundan dolayı başımız ağrıyor. Cezaevleri büyüyor, adliyeler büyüyor, dosya sayıları artıyor. Bunlar hoş şeyler. Sıralar da. gelmiyor. Ondan sonra işler uzayıp gidiyor. Tatsızlaştıkça tatsızlaşıyor. Tatsızlaşıyor yani. Sulh'ü baştan temin edecek e, ahlak anlayış biçimi, hayata bakış biçimi işte bu tefvizname ve emsali eserlerle. Yeri gelmişken şöyle bir şey de söylememe izin verin. Tabii ki hocam. Buyur. Gerginliği azaltacak insanları böyle huzurlu daha bir senin gibi yüzü gülen insanlar Eyvallah. haline <gülüyor> getirecek. Huzur bahşedecek. Metinlere tabii ki ihtiyacımız var. Ancak bu metinler bizde var da uzağındayız. Yani i̇lk aklıma gelen üstünde duruyor işte duruyor, öyle, evet, duruyor. elimizin altında. Evet. Mesela ilk programımızda konu ettiğimiz Yozgatlı Fenli'nin evet. yahut önümüzde ele alacağımız Alvarlı Efe Hazretleri'nin yahut İbrahim Hakkı Hazretleri'nin Şair Nabi'nin Diyarbakırlı Said Paşa'nın yani hangisini sayacağımı bilemiyorum ya Ziya Paşa'nın eserlerini evet. Evet. Birer eserini yani bu konuda böyle hizmet etmeye de hazırız yani Allah'ın izniyle. Hocam Birer şöyle, şöyle bir bölüm yapalım mı? Geçen hafta söz sırası gelmedi de böyle ezberleyecek beyitleri böyle e, biz hazırlayalım. Arkadaşlar da ekrana versinler. Ha. Yani mesela öyle bir şey olabilir, hakçileri hayır eyliler. Bana bak, canlı yayında bunu eyler. söylemekle, taahhüt haline geliyor bak, demeri deme. Bu işte sana düşer sonra bak. Hocam, <gülüyor> evet Allah diyoruz. Allah. Tamam, olur inşallah. geliriz yani? Böyle, hayır vardır, söyletena bak. Mevla görelim neyler, neylerse. Aynen diyeyim. öyle hocam. Yani rahat olmak lazım. Şimdi mesela na açar olacak yerde, nağa açar ol perde. Derman kılar her derde, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Vallahi güzel etmiş, billahi güzel etmiş, tallahi güzel etmiş, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Diyeceğim idi: bizim tatlarımızdan seçeceğimiz bir metin, mesela demin saydıklarım, biri Mısradır Said Paşa'nın, biri 66 Mısradır Alvarla Efe biri işte Fendi merhumun 77, İbrahim Hakkı 135 Mısra ama 135 kısa Mısra. Nabiye'den seçebileceğimiz yani hemen hatırım dolu hemen söyleyebileceğim 7 beyitli bir gazel. Başlı başına bir insanın moralini düzeltecek. Ya bir dakika çok telaşlanıyoruz ya çok da panik yaptık hacet yok bir dur bakalım deyip ilgimi çekiyor lisaniyatçı değilim. Yani kelimenin arka planını böyle uzun uzun şerh edemem ama. Şu İngilizlerin anlamak karşılığı söyledikleri kelime var ya understand. Understand. Kelimeye bakıyorum. Böyle bölmek caiz mi bilmiyorum ama understand. Duruşun altı. Yani telaştan arınır bir durursan anlarsın. Bir dur ya. Bir dur. sakin. Yavaş ol bir sakin. P telaş yapıyoruz. Yani öfkeyle kalkan zararlı oturur. Senin arzu etmediğin gibi cereyan ediyor işler olabilir ama Hak Teala'nın bir muradı var. Belki böylesi hayırlı senin için bilmiyorsun ki. İlle de olsun diyorsun bir şey ya tamam Belki o çok istediğin şey başına bela olacak. Belki o sebeple helak olacaksın biliyor musun? Bilmiyorsun. O halde istemeli aciziz isteriz tabii de Ama bir taraftan da Ya Rabbi Hayır ve senden Ben bana zararlı olanı bilmem. Faydalı olanı bilmem. Bana bildir. Efendim. Bilemediğim zaman sana teslim ve tevekkül. Sana teslim olup tevekkül etmeyi nasip et. Ya kulluk güzel kardeşim ya. Kulluk ya. Aciz olduğumuzu <gülüyor> farkına vardığımızda <gülüyor> olduğumu zaten bütün meseleyi tabii. çözmüş oluyoruz yani. Bu insana şunu da kazandırıyor. Bir şeyi istediğin kişi de kul. Yani aciz. Yani çok istiyorsun değil mi? Kapısını çalıyorsun falan. İyi de. O adamda ne var da gidiyorsun? Ya makam var ya servet var. İkisi de emanet. Geçti makamı serveti canı bile emanet. Belki ya. adam yarına sağ çıkmayacak. Sen kimden ne istiyorsun? Allah aşkına bu kadar paniğe ne gerek var? Sebeplere yapışmak, aramak, istemek, arzulamak lazımdır. Caizdir tamam ama e, olduysa inat etme diyor. Bir çok da ısrar etme diyor. Şırpınmaya gerek yok. Gerek yok. Gerek yok. Yani sabır, tevekkül, tefvizname. Günümüze... Pan zehir gibi bir şiirdir selam. Yani biz programımızın kapsamı dair. Bugün zaten bu kadar konuşsak? Bu program Yeter tabi. Yeter tabi. Yani bir insana hayat prensibi çizmiş rahmetli. Mesela onun senin getirip koyduğun evet. el sağlık. bir kıtası ne kadar tatlıdır, değil mi? Evet. Açılır bahtımız bir gün. Hemen battıkça batmaz evet. ya. Sebepler halkeder, halik. Kerem babın kapatmaz ya. Benim hakka münacatım değildir rızk için haşa. Huda razzakı alemdir rızıksız kul yaratmaz ya. Bitti zaten yani. Bitti şimdi azizim yani bak şimdi tahlil edelim. Diyor ki bak elim benim açıyorum mi? diyor dua ediyorum da diyor. Evet. Zannetmeyin ki rızık istiyorum. O halde ne istiyorsun? Rızık garanti diyor. O konuda tereddüt yok. Rızık mukadder. Yani sen rızkını aradığın gibi o da seni arıyor. O seni bulur, endişe etme. Ama sana düşen şu. Helalini iste, hayırlısını iste, hayırda kullanmayı iste. Bir Kamil'in şu sözünü nakletmenin yeri gelmiştir. Buyurun hocam. <gülüyor> yani iki söz geldi ama sırasıyla önce... Ben can ilk, ilk kolayla dinliyorum et. hocam. <gülüyor> Vallahi kar orada. Bir konuşan bildiğini tekrar eder. Dinleyen kar eder demişler. Şimdi... İnsanlar teklif edileni ihmal, tekeffül edilenin peşine düşmekle, teklif edileni ihmal etmekle. Ve tekeffül edilenin. edileni peşine düşmekle dünya ve ahiretini mahvediyor. Biraz karışık söyledik ama toparlayalım. Cenab-ı Hak bize tekeffül etti rızkı. Garanti demek tekeffül. Yani rızkın garanti. Bir lokma eksik yemezsin, hiç endişe etme. Rızkı bitince insan ömrü de bitermiş. Ama Hz. Ali'nin meşhur bir kıssası vardır. Mescide giriyor, kıymetli bir eyeri var, dışarıya bırakıyor. Orada bir fakir kimse görüyor, niyet ediyor. Çıkayım, çıkışta bu eyeri ona hediye edeceğim. Adamın sıkıntısını giderecek kıymetli bir şey yani. Fakat acele ediyor, bir namazı kılıp çıkacak. Çıkınca bakıyor ki o kişi e, yeri çalıp gitmiş. Buyuruyor ki bu ona takdir olunmuştu ama yanlış tercihte bulundu. Haramdan elde etti. <gülüyor> aynı şeyi. Yani, Yoksa şey şeyi değişmiyor. Aynı şeye ulaşmış oldu. Ulaşmış oldu. Şey. İşte insan her an böyle imtihanda. Bazen sona gelir tahammülünün bittiğini falan zanneder insan. Eyvah der ve e, mayın tarlasına. Gireceğim artık der yani günaha yönelir falan. İşte o bir son andır. Napolyon Bonapartın yendiği komutan savaş sonrası beni nasıl yendin diye soruyor da o da ona sabırla yendiğini göstermek için parmağını ağzına vermesini istiyor. Uzatıyor parmağını dişlerin arasına. Kendi parmağında onun dişlerin arasına. Artan şiddetle sıkacağız diyor dişlerimizin. Tahammülü biten elini masaya vursun, gevşetelim. Gözlerinden yaş boşanıyor tabi. İki general, iki komutan birbirinin dişlerini diş ya, parmağını ısırıyorlar. Muhatap komutan pile bitiyor bir anda, tak diyor ve işi bitiriyor. Napolyon diyor ki işte bir saniye daha sabretsen ben elimi vuracaktım. O anki sabırdır diyor bana kazandıran. Sabır her an hayatın her anında. Zaten birkaç yönü vardır değil mi efendim ahlak kitaplarında büyüklerimiz yazıyorlar. Belaya sabır, doğru yoldan sapmamaya sabır. <gülüyor> o da bir yani emirleri yapmaya sabır. Ömür boyunca devam ediyorsunuz mesela farzlar var. Ömür boyunca yaz kış değil mi beş vakit namaz mesela oruca sabır ister bütün bunlar. İşte sabır acı ama meyvesi tatlı. İnsan buna nasıl sabredebilir? Cenab-ı Hakk'ın takdiri olduğunu idrak ederse, bunu hiç hatırından çıkarmazsa ve o genel nasihat, hadisi şerifle bildirilen nasihatın tam yeridir. Allah'ı ve ölümü unutma, yaptığın iyiliği ve gördüğün kötülüğü unut. Senden alası yok. Rahat et. <gülüyor> Rahat et. Şimdi hocam, e, evet. e, marifetname herkes biliyor ama ee, şu an elimde e, Erzurum İbrahim Hakkı'nın divanı var. Evet. Bu Diyanet İşleri Evet. kararından e, buradaki eserlerin tamamı da. On kadarı yine, burada var. Bunun Bir o kadarı daha var. Yirmi küsur divanı bastırdı bu şekilde. Evet. Evet. Bu çalışmadan faydalanır. Güzel bir çalışma. Evet. E, hazırlanırken ben kendi adıma söylüyorum. Çok da indirimli bir şekilde hizmete sınıyor değil mi? Çok da güzel bir e, makul bir fiyatta. Çünkü eş değerleri 100 lira civarında ben 10 lira gibi bir fiyatı aldım. Şimdi hocam vehbi şiir desem. Evet. Daha önce vehbi şiirin kelimesi, farklı vehbi şeylerinden bahsetmiştik. Şiiri için vehbi diyor evet. İbrahim Hakkı Hazretleri. Vehbi ne demek? Evet hocam. Kesbi'nin zıddı. İlim, marifet, hüner, şiir iki yolla elde edilir. Kesbi, vehbi. Kesbi çalışarak kazanılma halinin adıdır. Yani bir adam çalışır 6 sene tıp fakültesinde sonra 4 sene bilmem ne işte ihtisas yapar, tecrübeler edilir. Kesbi olarak operatör doktor olur. Kesip biçme hakkını elde eder. Yani kesbi, kesbetmek, kazanmak demek. Fakat veh vehbi kalbe Cenab-ı Hakk'ın ihsanıyla verilen bir şeydir. Yani Elbette gayret eder, çalışır ama o kazandığı Cenab-ı Hakk'ın özel ihsanıdır. Nitekim şairlerde bunu görüyoruz, hissediyoruz. Abi çalışarak bu olmaz. Olmaz. Olmuyor. Ne yaparsan yap, ki gidince kendilerine soracağım. Geçen programda söylemiştim, Şeyh Galibe 24 yaşında divanını bitirmiş, içinden çıkılmıyor. 15 yaşında yazmaya başlamıştır muhtemelen. O çocuk yaşta bu ilmi, bu kabiliyeti nereden aldın üstad ne yedin de böyle oldun diye soracağım işte vehbi dediğimiz şey budur İbrahim Hakkı Hazretleri de şehir kabiliyetinin vehbi olduğunu Cenab-ı Hakkın özel bir ihsanı olduğunu <gülüyor> bu hep şiirle meşgul olanların zihnini meşgul eden bir sorudur <gülüyor> bu kabiliyet doğuştan mı gelir yani özel bir insandır, Allah verir, yapılacak bir şey yoktur mu? Yoksa gayretle çalışmayla mı ele geçer diye sorulur. Cevabı bende değil. Şair olmadığım için, şiir yazmadığım için bu konuda net şeyler, kesin şeyler söyleyemem. Ama gördüğüm örnekler gayretten daha çok, çalışmadan daha çok bu vehbiliğin, vehbiyetin yani önem arz ettiğini. Aşk benim gördüğümden farklı görüyor yani farklı bir, bir hayal gücü çok kuvvetli ancak Vehbi işte dediğimiz gibi Cenab-ı Hakk'ın özel olarak ilham etmesi ona gayretinin fevkinde ekstra bir ihsanda bulunmasının adı. Şimdi hocam İbrahim Hakkın hayatını okurken şöyle bir çizgi ortaya çıkıyor. Payitahttan çok uzak bir evet. Erzurum'dayız. Yani çok büyük orada... bir şehir Erzurum ama yani o yüzyılda taşra. Yani İstanbul nerede değil mi? Evet payitahttan uzak. Ve padişah tarafından davet ediliyor payitahta. Evet. Evet. Ve deniyor ki siz Buyurun. çalışmalar yapıyormuşsunuz deniyor. Ve ona farklı şeyler oluyor. İhsanlarda bulunuyor buna rağmen. Şimdi bir de yüzyıl olarak 18. yüzyılda yaşamış birisi İbrahim Hakkı. Hmm padişahlar ne görüyordu ki taerzurumdaki o taşradaki adamı e, saraya davet ediyordu? E şimdi o kabiliyet orada da var. Demek ki görünce tanıyor. Alimi, Arif'i tanıyor ve onu iltifattan mahrum bırakmıyor. Elinden geldiğince devlet imkanlarını ona teklif ediyor. E, biz hizmet edelim bize ne düşer? diyerek soruyor. E şimdi e, ilimle iştigali sarayın kat çekicidir yani e, kendileri behredardır hissedardır ilimden şiirden bakıyorsunuz Osmanlı Sultanları içinde bir ikisi hariç en hepsi fazla dördü yazmış. hariç hepsi bu konudan haberdar şiir cihetinden bakarsak e, ilimle meşguller huzur dersleri var çok özel e, derslerle ilim tahsil ediyorlar özel ders alıyorlar karşısında alimlerin münazaralarını seyrediyor ve bu periyodik böyle rastgele veya e, şey değil yani rast geldi denk geldikçe değil işte planlı bulduk da bir gidelim dinleyelim Aa, öyle değil. Yani. mesela huzur dersleri isimli ciddi bir eseri vardır Ebu'l-Ula Mardin hocanın e, bunun sistemini uzun uzun Osmanlı tarihi içinde anlatır hakikaten dikkat çekicidir bakıyorsunuz yani e, devlet yönetirken bunca kabiliyet de herhalde durup dururken hasıl olmadığını zaten hissediyorsunuz e, devletin iltifatı namazhar olmuştur ee, bu konuda bir şikayeti de yoktur. Gördüğümüz metinlerde yani kadrimiz, kıymetimiz bilinmediği noktasında Yo, değildir. değildir. Yok. Yani bilinmiştir. O zaman da bu zamanda yeter ki biz biraz daha teveccühümüzü arttırıp bu Allah'ın kuru ne demiş, ne yazmış diyerek bakabilelim. Şimdi hocam e, divan edebiyatı deyince aşk zaten çok başka bir yer evet. e, hasıl ediyor. E, e, İbrahim Hakkı'nın da divanında çok fazla aşk Aşk, Aşka aşk, dair aşk. şiirler var, evet. Bunlardan... Bir örnek mesela. Buyurun hocam. Vehbi ilimlerine dair kalbi seyir sülük görmüş bir insandır, öyle ya. İsmail Fakırlı Hazretleri'nin elinde özel bir terbiyeden geçmiştir. Dört mısra okuyacağım. Her şey ki ya mağzabım ya matlubumdur. Biraz Osmanlıca ama biraz sonra günümüz Türkçesine tercüme edeceğiz. Her şey ki ya mağzabım ya matlubumdur. Ol vehmü hevayı nefs mahcubumdur. Keşfolsa hicab ne kübet bir şeydir. Hak'tan ne gelirse cümle mahbubumdur. Hak'tan ne gelirse cümle mahbubumdur. Karşıma çıkan her şey diyor. Ya benim arzuladığım matlubum olan peşinde olduğum bir şeydir. Ya da uzaklaşmak istediğim kendimden uzak tutmak arzu ettiğim bir şey. Yani insanın şehvet ve gazap iki İstemesi ve istememesi haline işaret ediyor. Ol vehmü heva i nefs mahcubumdur. Fakat problem şu, nefsin havası bana engel olmaktadır diyor. Problem kendisi yani. Tasavvufun temel meselesini izah ediyor aslında. Sen çıkarsan aradan kalır seni yaradan. Yani sana engel sadece sensin. heva i nefs. Onunla mücadele edilir zaten. İnsan kendini terbiye etmekle, nefsi tezkiye etmekle meşgul olur o süreçte. keşfolsa olsa ne ney bir şeydir. Eğer perde kalkarsa, hakikat ayağın olursa görürsün ki iyi ve kötü bir şeydir. İkisinde görürsün. Yani hayrihi ve şerrihi min allah Teala. Anlarsın diyor. Eserden müessire yol bulursun. Eseri değil müessiri görürsün. Medhi nakı... Bir temel kaide vardır. Eskiler çok söylerler. Medhi nakış nakkaş haracıdır. Zenbi nakış nakkaş haracıdır. Eseri nakşı kınarsan, kötülersen sahibini yapanı kötülemiş olursun. Evet. Översen sahibini övmüş olursun. Gittin Süleymaniye Camii'ni seyrettin. Güzellikler karşısında hayran kaldın. Ya bu taş ne güzel duruyor burada dedin. Aslında övdüğün mimar Sinan'dır. Çünkü o taşı oraya o koydu. Eserden müessire giden, e, aklı ve nakli hissi, vehbi yol. İşte ona işaret ediyor. Hak'tan ne gelirse cümle vahbubundur. İşte o perde kalkınca, iyinin de kötünün de Allah'tan olduğunu görünce, ondan ne gelirse sevdiğimdir. Ne gele gele. Yani gahrın da hoş, lütfun da hoş diyor ya. Yani işte o, ona işaret ediyor. Hakk için anın likasına mailsin. Amma ki arada sen sana hailsin. İskat-i zafet eylesen nailsin. Yok olsa bu varlığın o dem vasılsın. Bir başka vecihle tekrar söylemiş. Hakkıcıyım kendisine söylüyor. Bunlar nefseli kendisiyle konuşurlar. Bize dinlemek düşer. Sen onun yüzüne ettin, Yani rü'yetü cemal. Yani Allah'a aşık ol. O davadasın. Tabi burada Allah'ı seviyorum sözünün muhabbetullahın, muhabbet sözünün kritik bir izaha ihtiyacı var. Bir din büyüğü Talebesine şöyle nasihat ediyor. Yavrum birisi sana Allah'ı seviyor musun derse sus. Neden diyor. Sevmiyorum desen kafir olursun. Seviyorum desen onu sevenlere benzemiyorsun. Yani, yani. Kritik bir noktadır yani onu sevme iddiası hayatına yansımalı ee, ve cesaret edemez insan yani. Cesaret edemez. Zor bir sahadır. Yani onu sevenler hiç bana benzemiyor. Ben onlara benzemiyorum ki yani. Onlar nasıl insanlardı, ben nasılım falan. Mahcup olur. Sen diyor meylettin. Güzele meyillisin ama arada sen engel oluyorsun. Senden başka da bir problem yok yani. Nefsin... <gülüyor> bana hiç nefsi emmarem gibi su olmaz. Bu düz dikhaneginin kimse şerrinden emin olmaz. Nefsi emmarem gibi düşmanım yok diyor. İçerideki bir hırsızdır bu. Kilit de tutmuyor. Yani hırsıza karşı tedbir alırsın dışarıdaysa ama bu hırsız içeride diyor. Ona karşı tedbir kar etmiyor. O yüzden eskiler derler ki e, ölümle kurtulursun ancak bu düşmandan. Yine devam ederler ölmeden önce öl ki kurtulasın. Ermek odur işte. Ölmeden önce ölünüz o demektir. Çünkü insan nefsinin şerrinden ancak ölümle kurtulur. Ya teneşire uzandığı, bildiğin, herkesin bildiği ölümle ya da ondan önceki ihtiyari ölümle yani ermek dediğimiz şey odur. İki kişi de kalp rahattır. Evliyada ve eşkıyada. Evliyada kalp rahattır. Vücut memleketine kalp sultan olmuştur. Nefsin şerrine karşı güçlüdür. Kararı veren bellidir. Nefs zarar verememektedir. Orada huzur vardır. Eşkıyada da kalp rahattır. Çünkü <gülüyor> ölmüşecek kurttan korkmaz derler. Nefis ilan etmiş sultanlığını, zavallı kalp varlığının bile farkında değil, sözü geçmiyor. Orada da harp yoktur. Harp nerededir? Senle bendedir. İkisi de canlı, ikisi de diri. İyiyi biliyorsun, kötüyü biliyorsun ama yapamıyorsun falan. Yani nefsin de hükmünü icra ediyor, kalbin de durumu biliyor. İşte kavga buradadır. Bu kavga da teneşire kadar devam eder. Cenab-ı Hak nasip etsin de ölmeden önce. İşi halletmiş olalım. Anlatılan budur. Evet. İskat-ı izafet eylesen nailsin. Kendinden kurtuldun mu kavuşursun. Yok olsa bu varlığın o dem vasılsın. E varlığından kurtulursan kavuşursun. Hakkı hak için neharu u kaim. Gece gündüz Allah için namazını kıl. Kaim ol, uyanık ol. Ölmezden ölüp sen ol gamından haim. Benim dediğim işim de burada söylüyor yani. Ölmeden önce ölüp de bu işi bitir diyor. <gülüyor> Oldukça bu nefs hayi gönüldür naim. Nefis diri oldukça gönül uykudadır, uykuda kalır, etkisiz kalır. Nefs ölse gönül bulur, hayatı daim. Dediğimizi o da şiirle söylüyor. nüktedan bir beyt. Buyurun hocam. Sorun varsa hazırla, bilmiyorum ya, ya da. Hocam buradan devam edelim. Sorun var. Guş iki habir o bir muhbirdir. Guş kulak demek. Guş. İki tane. Evet. Guş iki habir. Haber almakla görevli iki kulağın var. Evet. Dil bir muhbirdir. Haber vermekle görevli de bir dilin var. Yani iki dinle bir söyle. <gülüyor> Dinlemek iki söylemek bir. Bunu bana diyor tabii. Sen ne güzel susuyorsun da biz konuşuyoruz. <gülüyor> yani ki işitmek ikidir söz birdir. Şimdi herkes görüyor karşısında iki kulak var bir ağız var ama bunu gayet güzel bir hayat prensibi olarak ne kadar konuşayım? E ağız bir. Ne kadar dinleyin? Kulak iki. Hakkını ver yani. iki kulak kadar dinle. Yüz birim dinle, elli birim konuş. Ögütme ağzına her ne gelirse asiya bağsa diyor. Ağzına değirmen gibi gelene öğütü verme. Yani onda bir söyle. Düşün söyle, onda bir söyle, öğütme ağzına her ne gelirse Asya basa, değirmen gibi geleni öğütme. Boğaz dokuz boğum düşünerek söyle. Çünkü söz ağızdan çıkınca seni esir alır. Söylemeden önce senin esirindir. İşte bu. Söyledikten sonra sen onun esirisiz. Bitti. Dendandır incidenden. Bu kıta daha sonra nazire tanzir edilmiş. Naziresi Alvarlı Efendi Hazretlerinden. Fakat biz orijinalini İbrahim Hakkı'dan şimdi bir okuyalım. Sırası gelince onu da söyleyeceğiz. Işte. Dendandır inci denden fark olmaz inci denden incitme can gönül yap incinme denden. Den. <gülüyor> i̇şte bu, bu ahengi görünce insan hayret ediyor yani. Şiir güzel şey Hoşuna gitti senin bu iş ya. Bu çok İnsanlar. çok hoşuma gitti hocam. Bu yani. konuda çok ilerleyebiliriz. İnşallah tamam. hocam. Yani kısaca dediği seni incitenden incinme Verilen derse bak ya kardeşim birini incitme demiyor. Onu geçtik. Sen İnc incinme. İncitenden de incinme. Alemde noksan imiş incinen incidenden diyor Alvar Lefe Hazretleri de. Bu da Erzurumlu. Hemşerisi olan İbrahim Hakkı Hazretleri'nin e, şiirini nazir ediyor. E, hakikatte e, incinen aşağıda kalır diyor ne kadar enteresan bir şey. Yani inciniyorum, kırıldım diyorum, küsüyorum ve geride kalıyorum. Manem. Ne demek bu? Vallahi o bir yanlış yaptı, hadi oldu Eyvallah. diyelim. Belki pişman, belki helallik isteyecek. Belki sana öyle geldi bilmeden oldu ama sen incinerek kendine kıymet verdin. Beni ortaya çıkarttın yani. Benlik ben var. çıktı, açığa i̇şte. çıktı, orada kaybettin işte. Bu yolculukta manevi terbiye gören iki kardeşten birisi bütün kazandıklarını kaybetmiş bir hadisede. Hadise şuymuş. Neymiş hocam? Oturmuşlar yemek yiyecekler. Bir balık var bölmüş yemeği. Şöyle göz kararı büyükçe olan parçayı kendine ayırarak vermiş. Diğerini kardeşini kendisine tercih etmediğinden tepe taklak. Düşünebiliyor musun kardeşim ya şu inceleye bak ya. Yani onu tercih edeceksin senden beklenen bu istenen bu yani kendini aşmak diyorlar ya şimdi havalı havalı bir sürü laf var ya ortalıkta. Özür diliyorum hocam şimdiki ortamda bu söylediğiniz çok acayip ve tuhaf kalıyor. Materyalizm buna ne, ne desin? Kendini kurtar da nasıl kurtarırsan kurtar. Kazanmak. Kendin kazan da kendin yap da sen ol da işte ben yaptım dedi de, e, burada bakıyoruz. Hadi bir de utanmadan şimdi... I diyor ya. Beni seviyorum. Beni ya seviyorum. bu ayıp bir şey. Tamam seviyorsun. Biliyorum kendini herkes sever de bunu ilanı ayıp ya. Yani insan bunu bile fazilet haline getirip bu kadar nakıs, bu kadar süfli, bu kadar bayağı bir halet-i ruhiyeyi bir, bir, bir matamış gibi böyle öv övünerek anlatma maddeciliği hakikaten utanç verici insanlık adına. Ee, fedakar Hayır ha başkasını düşünen, başkasının derdiyle dertlenebilen bir şairimiz diyor ki şimdi gelmedi şairin ismi aklım ama insan oğlunun derdiyle ilgilenmiyorsan diyor vezir de olsan insan sayılmazsın diyor. Sen Adem saymam seni diyor yani. Doğru. Yani, yani. yani. Son bir kıtayı da seçtiğimi söyleyeyim ben. Insana cevabın ver. Kelimelerle oynamış şimdi İbrahim Kazaz. Cevabın ver. Insana cevabın ver. Hayvana cevabın ver. Kelimeyi bölmüş. Cevabın yarısı cev, arpa, ab, su. İnsana söz de cevap ver. Hayvana da arpasını suyunu ver. <gülüyor> Ata et, ite ot verme. Muhataba ne lazımsa, ne layıkse onu ver. Hani diyor ya Mevlana Celaleddin Hazretleri. Her söze bir cevabım var ama diyor. Bir söze bakarım söz mü, bir söyleyene bakarım adam mı. Ya, değer mi acaba? Yani her laf herkese söylenmez ki ya bana Eyvallah. gider. Diyor bazen de susarım o yüzden diyor. Vama cevabı ahmak illa sukut der eskiler ahma verilecek en güzel cevap sükuttur der. Lüzum yok. Muhatap değil çünkü. Sözden anlamıyor. Ziya Paşa da diyor ki bir yerdeki yok kalini takdir edecek kuş tazy-i nefeseyle me tebdili Baktın ki diyor sözün kıymetini bilen yok orada. Nefesini tüketip yorulma diyor. Yerini değiştirdi. Uzaklaş diyor orada. Sözün kıymetini. Devam ediyorum. Ya. Ger ehli kanaat sen. Kıtayı tamam. Ger ehli kanaat sen. Nefse men cevabın ver. Abi bak. Eğer diyor kanaat ehli gerçekten adamsan, adam olma niyetindeysen diyor o zaman da nefsine yasak cevabını ver. Yani düşmanın nefsindir. Abi şunu bir anlasak var ya. İnsan düşmanını tanısa dışarıda düşman kalmaz. Niyazi Mesul Hazretleri diyor baktım herkes kimse bana dost değil zannettiğidir. içeride işi hallettim. Herkes dostmuş diyor. Ben ben yanlış bakıyormuşum diyor. Düşman yokmuş diyor düşman. Ha, var bir düşman ne? içinde? Sensin. İnsan kendini tanırsa işte o meşhur sözü hadisi kutsi olarak bilinen sözü kendini tanıyan Rabbini tanır. Men arafenefsahu fakat arafen Rabbahu. Evet. Şimdi hocam işaret levhaları bölümümüz var biliyorsunuz. Ne seçtin bakalım? Bu akşam da yine Erzurum İbrahim Hakkı'dan bir e, kısaca okuyayım ben. Oku bakalım. Çok olsa şevk, o kadar zevki vasl olur sana. Nedeni denli teşne isen lezzet ol kadar bulasın. Şimdi güzel okudun anlaşıldı anladım ama bu biraz e, tumturaklı biraz e, ilgi istiyor. Tane tane bir daha oku adım adım tercüme edelim günümüz Türkçesine. Çok olsa şevk. Ha, şevkin çoksa arzun yani isteğin beklentin çoksa o kadar zevki vasıl olur sana. Ha, kavuşma zevki o kadar fazla olur. Ne kadar susadıysan, su içerken o kadar lezzet alırsın. Neden? teşneysen? Ne kadar susuzluk, gene suya vermiş örneği. Evet. Lezzet ol, kadar bulasın. Ha, tadını o kadar bulursun. <gülüyor> Bu meseleyi ne kadar arzu ediyorsan kavuşma zevki o kadar yüksek olur. Dünya hayatında çektiğimiz, bize tensip olunan Sıkıntılar, belalar anlatılırken söylenir. Niye sıkıntı çekiyoruz dünyada? Cenab-ı Hak takdir ediyor bazen, hastalık, fakirlik veya başka sıkıntılar. İtilip kakılma, hani omuz atar geçer adam, selam vermez geçer, perişan olursun. Yani üçünün toplamına illet kıllet zillet denir. Evet. Ya hastalık ya fakirlik ya itilip kakılma, itibarsızlık. İncitir, tamam. doğru da bir hikmeti var. Bir çok hikmeti var da burada zikredilen böylelikle mutluluğa özlem duyar, hasret çeker ve güzelce sabredersen liyakat kesmedersin, layık olursun. Vakti saati geldiğinde de lezzet artar. Kavuşma şevki, yani kavuşma şevkinin çokluğu nispetinde lezzeti vasıl artar. Hangi kelimeye takıldım? Şevk mi? Hocam Teşne'ye bakalım. Teşne. Bak, bak. Yine Lugat Teşne. için onu seçtik. Teşne Teşneganın çak çak olmuş lebi ha hiç geri çeşme sarı merhamette bir içim su kalmamış. Teşne. Evet. Teşnegah diye de şey yapmışlar. Teşnegah diye de mi bir şey var? Eklemiştir oraya hocam. Oku bakalım. Yani... Teşnegan. Susamış. Susamış. Çok istekli. Evet. Evet. Bu şekilde kısa bir şekilde almış ama benim... Tamam. E, teşnegan diye bir şey var mı? Çoğul teşnegan mu? Teşnegan diye sadece yanına eklemiştir hocam. Çoğulu tabii o. Çoğulu. Evet. Şimdi mesela teşneyi koyunca... Ha, yerine, yerine koyunca. Yerine. Beyti bir daha okuyalım. Ezberlemek isteyen olabilir seyircilerimizden. Çok olsa şevk o kadar zevki vasıt olur sana. Ne teşneysen lezzet o kadar bulasın. Ne kadar... Susuzluk çeker. Ne kadar hasret duyarsan kavuşma lezzeti o kadar artar. Nabi Merhum bu bapta der ki kavuşunca lezzet kaybolur. Tadını kaybeder insan. Nitekim İftara kadar ekmek çorba kokusunu hasretle bekleyen oruçlu yemekten sonra şöyle bir <gülüyor> hasret bitmiştir çünkü yani bir ekmek yemek görecek hali kalmaz ağırlık çöker gözleri kapanmaya başlar kavuşma böyle bir şey o yüzden Allah-u Teala e, fıtratımıza uygun biçimde bir hasrette bir e, noksanlıkta bırakıyor ki lezzet baki olsun, lezzet kalıcı olsun biz onu hissedelim. İnsan tabiatı bu. Allah yarattığını bilmez mi? Kulunun tabiatını bilmez mi? O yüzden gelen sıkıntıyı e, bir de o gözle görmek lazım. Başka menfaatleri cabası. Yani ahirete kalsa cehennem azabıyla karşılanacak olan günahın dünyada böyle temizlenir. O da bir kardır ayrıca. Gidince dersin keşke dünyada hallolosaydı ya. Burada zormuş bu iş. Çekmiş, çekmiş olsaydık. Evet. Şimdi hocam programın sonuna geldik desem yani çok hızlı. Yani o hep böyle oluyor. Hayır vardır. Hayır vardır. Tabii tadında bırakmak iyidir. Marifetname'den bahsedelim diyecektik ama çok bir şey kalmadı vakit olarak. Kısaca bir şeyden özetleyebiliriz. not almasın. Marifetname'de yer alan hususlar şöyle bir evet. kelime kelime istersen bir zikret. Marifet, fena, beka, muhabbet, aşk, velayet, keramet, tevekkül, teslim, sabır, şükür, rıza. Seyr-ü sülük, salik, mürşid. Bir dakika, rızadan sonra. seyr yok. Evet, yolculuk. Salik. Salik. Mürşit, nefis. Evet. Bu Kelimelere beder ne kadar uzaklaştık değil mi yani? Öyle bir dünyaya Şu geldik. An. Yani öyle bir dünyaya geldik ki bir alemi baharına geldik ki cehanın havuzdahi bülbül hamuh. <gülüyor> Gül, sitan, Biraz anladım. önceki okuduğunuz şiirde mesela aynı kelimeyi Kaç farklı şekilde ya. Kullanmış onun hani cevherini anlayınca insan daha böyle bir ya. keyif alıyor ya. Hani böyle bir karşımızda olsa da göstersek Öyle bir şansımız olsa da bakın bak Aynı kelimeleri kullanmış ama, ama Kaç farklı anlamda kullanılıyor yani O zenginlik O ruh zenginliği İşin estetiği tabi manadan başka Efendim doğru olmaktan, ilmen doğru olmaktan başka bir de estetiği, güzellik yanı bambaşka bir zenginlik. E çok şükür biz denize düşmüşleriz. İnşallah kıymetini bilmek de müyesser olur. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum hocam. Bu akşam da programımızın sonuna geldik. hayırlı dualar ediyor. Dualarını bekliyoruz. Allah Eyvallah arasın. hocam. Bu akşam Marifetname'nin yazarı Erzurumlu İbrahim Hakkı konuştuk. Haftaya inşallah başka bir şairle birlikte olmak üzere. Hayırlı akşamlar efendim.